Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Namazın fıkıh ahkamı üzerinde konuşmadan önce, namaz nasıl nasıl kılınır konusunu ele almadan önce namazı namaz yapan asıl namaz enerjisi veren şey huşu'dur. Bunu bilip namaza girmek gerekiyor. Sporla veya kültür-fizik hareketiyle namaz arasındaki bir numaralı fark huşu'dur. Evet, niyettir de denebilir. Yani niyetle yapılan bir işe ibadet deniyor. Niyetsiz yapıldığında kültür-fizik hareketine dönüşüyor denebilir ama niyet de zaten huşu'u sağlayan namazda huşu ehli olarak bulunmayı sağlayan faktörlerden birisidir. Rivayet edilen bir hadisi şerifte insanların namaz konusunda ilk kaybedeceği şeyin huşu olduğu söylenmektedir. Huşu nedir? Ve huşu bize ne sağlıyor? Bunu açacak olursak. Huşu, kulun kimin huzurunda olduğunu iftida tekbirinden selam verinceye kadar unutmamasının adıdır. İki namaz arasında çok fark var. Birincisinde Müslüman ezanı duyuyor, camiye gidiyor. Tekbir getirilince namaza başlıyor. Dua yapılınca amin diyor ve çıkıp gidiyor. Bir bu namaz var. Bir de mümin namaz vaktinde camiye giriyor ama kendisini Rabbinin huzurunda hissediyor. Bu hissiyatla yer yer kendisini sırattan geçerken düşünüyor. Yer yer mizanda hesaplarının tutulduğunu, kendisine amel defterinin verildiğini görüyorum. Bir ahiret alemi yaşıyor mümin, iftida tekbirinden son selama kadar. Bunun adı huşudur. Mümin huşu halinde namaz kılarken, kaşınmaz. Gözünü sağa sola iliştirmez. Yanındakinin esneyip esnemediğine aldırmaz. Aldıramaz. Çünkü müminin bedeni seccadesinin başında, aklı, kalbi, beyni ise Rabbinin huzurundadır. O önünden geçen birisinden de haberdar olmaz. Gerçek huşudan elbette söz ediyoruz. Şimdi ilk kaybolan şey huşu olur hadisine de dikkat ederek demek ki kaybetmememiz gereken ilk şey de huşu olmalıdır. Bu mantığı yakalamalıyız. Elbette gereken de budur da mesela namazın ahkamını öğrenmek için bir hocanın önüne oturan bir çocuk veya büyük bir insana taharetten selam vermeye kadar namazın bütün ayrıntıları sevseydesi öğretiliyor. Ama maalesef bir huşu bölümü açamıyoruz. Ya açmaya vakit bulamıyoruz namazlarda ya da huşu ile namaz kılmayı hacca gidince, umreye gidince Orada gerekli bir şey gibi görüyoruz veya işte tasavvuf erbabı, e, hoca efendi, alim insanların işi, huşu ile namaz kılmak gibi düşünüyoruz. Bu doğru değil şüphesiz. E, bizim dinimizde hocalara göre, alimlere göre, tasavvuf erbabına göre ibadetler, sıradan Müslümanlar için ibadetler diye bir tasnif ebediyen yoktur. Böyle bir tasnif olamaz. Müminin ibadeti vardır. Tasavvuf erbabıdır. Alimdir. Hacda kılmıştır. Köyünde kılmıştır. Bu ayrım ibadette olmaz. Herkes Allah'ın kuludur. Herkes cennete girmek için ameller yapmaya çalışmaktadır. Meselenin özeti budur. Namaz nasıl bir ibadetse, o ibadeti huşu içerisinde yapmak da öyle bir ibadettir. Ameli salih'tir yani nasıl Allahu Teala kullarına ameli salih yapın, ameli salih yapanlar kazanacaklar, kurtulacaklar. men e, mentebe ve âmine ve amile salihen salih iş yapanlar buyuruyorsa e, namaz emri gibi bir emir olarak da e, namazı huşu içerisinde kılmak diye bir hedef belirlemek lazım. Hedefimiz namazı huşu içerisinde kılmaktır diyebilmeliyiz. Elbette huşu içerisinde namaz kılmak hemen karar verip bundan sonra namazlar huşu içerisinde kılınacak şeklinde bir kararla gerçekleşmez. Neden? Mesela e, abdest şu şekilde alınıyor bu yanlıştı diye tarif ettiğimiz bir Müslüman Kesinlikle o gün abdestini düzeltir. O günden sonra düzgün abdestle namaz kılabilir. Çünkü abdest fiziki bir harekettir. Bir bardak suyla, iki bardak suyla düzeltilir. Teemmüm de böyle, gusül de böyle, set-i avret de böyle. Fatiha'yı yanlış okuyorsun, doğru oku dendiğinde, üç ay, beş ay uğraşsa bile güzel bir Arapça, kavaidine uygun olarak, tecvidine uygun Fatiha süreci gerçekleşir. Lakin huşu elle tutulur, bardağa konur, paketlenebilir bir şey değildir. Huşu kalbi ve beyni Allah'a teslim etmektir. E, bu elbette büyük bir hedef, çok büyük bir hedef. Namazı namaz haline getirmek demektir. Namazı miraç standartlarında kılmak demektir huşu. Bu bir kitaptan okuyarak elde edilmez ama kitaplardan öğrenilir. Kuşu önünde olduğu. Burada şunu söyleyebiliriz. İki rekat namazı Allahu Teala'nın huzurunda biz onu görmüyorsak da o bizi görüyor olduğunu bilerek ahenk içerisinde iki rekat namaz kılma mücadelesi içinde olmamız gerekiyor. Kuşu içinde namaz kılmak namazın lezzetine varmaktır. Bazı alimlerimiz namazın farzı gibi görmüşlerdir huşuğu. Ee, nasıl farzı gibi görmüşlerdir? Yani huşuğu kaybolduğu zaman iletişim kopunca diyelim, bizim çağdaş deyimimizi kullanalım, Yani e, namaz kılan bir müminin namazından iletişim bir anda kopuyor. Nasıl kopuyor? İşine dönüyor, Aklı dükkanında kalıyor, aklı evindeki konuşmada kalıyor, aklı izlediği filmde kalıyor, aklı arkadaşın yaptığı bir esprisinde kalıyor. Gençliğine dönüyor, yolculuğuna dönüyor, iletişim kopuyor. Bu bir rekat boyunca böyle, iki rekat boyunca böyle namazın vacibi, farzıdır huşu diyen alimlerin anlayışında bu namazda sıkıntı oluşmuş oluyor. Tıpkı kıraattaki bir arıza gibi röku yapmamak gibi namazın vacibi olarak görülmesi ee, ve onların e, özellikle e, tespitleri e, burada İbni Kayyim bu konuda çok hoş tespitler e, yapıyor. E, yani bu tespitlere katılmamak mümkün değil ama ağırlığını da kabul etmemiz gerekiyor. Çünkü namaz bir eğitimdir. Bu eğitimde İbni Kayyem'in tespit ettiği seviyeye doğru çıkış çok büyük bir mücadele gerektiriyor. Yarından itibaren e, namazımızı hoşu içerisinde kılacağız diye bir karar vermekle olmuyor. Bir, bir mücadele, bir eğitim bu. Yani namazda uzmanlaşma, namazı tam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tarif ettiği gibi kılmak bir mücadeledir. Müminin bu mücadeleye e, girmesi ben de namazımı bu kalitede kılayım demesi önemli olan yoksa huşu elde et demekle elde edilebilen bir meziyet değil. Onların bu e, vaciptir diye kanaat kullananların e, tespitleri şöyle diyorlar ki e, namazın huşu ruh gibidir. Yani namazı bir iskelet gibi görüyorlar insan iskeleti gibi e, huşu yani kalbin, beynin Allah'la kilitlenmiş halde namaz kılınması namaza ruh verilmesidir. Namaz ruhsuz olduktan sonra yani huşu gitmiş bir e, namaz olduktan sonra e, bu namaz ruhu çıkmış bir insan cesedine döner diyorlar. Bu anlam olarak gerçekten önemli, doğru fakat bu bir hedef olarak kalması halinde işimize yarıyor. Eğer gerçekten namaz, huşuğunu kaybettiği vakit namaz yok denecek bir pozisyona geliyorsa, yani namaz e, ruhsuz olduğu için ölü bir namaz haline geliyorsa, yani biz e, namazı gerçekten hiç kılamayacağız gibi bir pozisyon çıkar. Ama bu hedefi kaybettiğimiz zaman, Böyle bir şeyi önemsemediğimiz zaman geldik gittik işte şeklinde olursa neuzi billah. Hiç tereddütsüz o zaman namaz e, yani bir kayıp zayiat o zaman. Şimdi özellikle terhib ve terhib isimli hadis e, kitabından namazı huşu içerisinde kılmaya yönelik hadis-i şerifleri izlememizde fayda var ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir kişinin 60 yıl namaz kıldıktan sonra bile tek bir namazının dahi işine yaramayacağı bir namaz kılmış olabileceğini uyarıyor. Buna da işte rükûsü tamam değil, secdesi tamam değil rükû ile secdesi arasında bir ahenk var gibi bir sebep gösteriyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz böyle hadis-i şerif alıyor. yani 40 yıl 60 yıl namaz kılıp namazsız kalmak diye bir tehlikeden söz ediyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu konudaki hadis-i şerifleri de dikkate alarak namazın her ne kadar 13. farzı gibi görmüyorsak ya da 13. farzıdır demiyorsak da namazın yani özüdür ve namazın mesela kötülüklerden e, alıkoyma yeteneğinin, özelliğinin ancak huşu ile mümkün olacağını, huşu olmadan e, namazın bize e, kötülüklerden alıkoyan bir namaz olamayacağını bilmemiz gerekiyor. Yani eğer namaz için mescide girdiğimizde ya da saccademizin başına geçtiğimizde İletişimimiz hala dünya ile devam ediyorsa kendimizi o anda en azından Kâbe'nin önünde eee hacerül önünde namaz kılıyor kıvamına mesela getiremiyorsak kalbimiz beynimiz hala evimiz, işimiz, beynimizi meşgul eden şeylerle bağlantılı devam ediyorsa o namazdan sonra mümin fıshiyattan ve münkerattan kendini alıkoyar diyemeyiz. Çünkü bu namazda e, ceset ağırlığı var ruh azameti yok. Ruhi yetenekleri, ruhi pozisyonu e, geri kalmış bir namaz olduğundan bu namazı e, ciddi bir şekilde aman tamamla diyelim. Yani bir huşu kelimesini konuşunca bu huşu'nun şu meşhur e, Müslümanı münkerattan fuhşiyattan alıkoyan namazın huşu ile kılınan namaz olduğunu ee, özellikle belirtmemiz gerekiyor. Ee, mesela e, ashab-ı kiramdan e, ve zahid, müttaki, mümin kullarından Allah'ın bize nakledilen bazı e, e, olaylar var. Mesela namaz kılıyor. Namazda ağlamaya başlıyor. İşte e, dakikalarca diyelim saatlerce ağlıyor. Bir türlü rüküye gidemiyor. Mesela Ayşe validemizin Böyle bir namazından nakledilir. Yani e, duha suresini böyle gece boyu e, okuyarak namaz kılmış. Hele tasavvuf erbabının büyüklerinden nakledilen önemli e, farklar var bizim namazımızda. Yani namaza duruyor. Namazda dünyası değişiyor. E, namazı bir türlü bitiremiyor. Akşamdan yani yasudan sabaha kadar iki rekat namazla geceyi geçiriyor. Bunların uykusu gelmiyor muydu? Nasıl bu kadar kendilerini Allah'a verip ağlıyorlardı? O formül huşu formülüdür. Huşû sayesinde o özelliği yakalamışlardı. Yani huşû da neydi? Beyni, kalbi Allah'a teslim etmek. Dünya ile iletişimi koparıp Allah'ın huzurunda olma ahengini yakalamaktır. Biraz sonra e, örneklerle zikredeceğiz. Yani bu huşu kararla elde edilmiyor. Altyapısı oluşturuluyor. Huşu isteyen belli şeylere dikkat edecek. Yoksa e, huşu kararıyla huşu elde edilmiyor. Şimdi bir başka da bunu özellikle belirtelim. E, sünnetleriyle beraber nafileleriyle, ravatip sünnetleriyle beraber Namaz kılmak ya da teheccüde kalkıp namaz kılmak. Veya işte sıcak uzun yaz gecelerinde, kış gecelerinde, yaz gecelerinde, farklı mevsimlerde ya da işin sıkıştırdığı veya işte şu ağrı bu ağrıdan dolayı yarı kıvranık bir vaziyetteyken namaz kılmak bütün bunlara rağmen, bu sıkıntılara rağmen namaz kılmak hala zevk veriyorsa, namazı hemen yapılması gereken, bir e, görev gibi değil de namazı bir lezzet olarak eda etmek diye bir da ancak huşu ile olabilir. Öbür türlü mümin cehenneme e, girmemek için namaz kılar. Bu onun sorumluluğunu kaldırır. Yani namazı abdesiyle şartlarına uygun olarak neye kılarsa kılsın mümin namaz görevinden kurtulmuş olur. Yani namaz kılmadın denmez ona kıyamet günü. Ama bir de biraz önce örneğini verdiğimiz Allah'ın kulları namazla rahatlamayı düşünmüşler. Namazı teskin edici bir ilaç gibi kullanmışlar ki bu bizim işte bir türlü anlayamadığımız hedeftir. Hadi Peygamber Aleyhisselam Efendimiz Bilal rahatlat bizi şu ezanla demiş. Mesela namaz kılıp rahatlayalım. Demiş hadi bu peygamber düzeyi Elbette peygamber aleyhissalatü vesselam böyle olması gerekir. Normandir onun böyle olması. Buna zaten diyecek bir söz yok. Ama e, sadece peygamber değil Allah'ın nice kulları e, acılarını unutmak için namaz kılmışlar. Ayağına batan demirin acısını hissetmemek için namaza durmuşlar. Bu çok muhteşem bir seviye bu. Bu bu, bu seviye herhalde e, insanı yani cennette stop edecek büyük bir hızla e, afakın derinliklerine doğru taşır demek ki. Bu sebeple biz huşuğu nasıl elde edeceğimize dair şöyle bir zihin canlanması yapmak gerekiyor. Bunu özellikle vurguluyorum. Elbette huşuğu her şeyden önce namaz bir defa her şeyden önce Allah'ı tanıyanın yapacağı bir iştir. Allah'ı tanımak kelimesini iman etmenin de bir üst kademesi olarak kullanıyorum burada. Neden? Şimdi Allah'a iman etmek elhamdülillah mümin olarak erdiğimiz bir nimettir. Rabbimize hamdolsun. Bizi imanla şereflendirmiştir. Fakat bir de Allahu Teala'yı tanımak var. Bu tanımak Esma-ül Hüsna'sını sıfatlarını bilmeyi gerektiriyor. Bir Allah var. Mecbur iman ettik. Bir böyle Allah var. Bir de Halık, Bari, Musavvir, Hakim, Gafur, Rahim, Tevvab, Sabur, Şekur olan Allah var. Kahhar olan, Aziz olan Allah var. Cebbar olan Allah var. Müheymin olan Allah var. Şu Esma-i keşke çocuklara yarışma konusu yapmak için ezberletmek yerine her gün bir tanesini oturup şöyle mükemmel içimize sindirecek bir ders yapsaymışız. Şu 99 tanesini bildiğimiz Esma-i şöyle oturup da içimize bir sindirsek tanıdığımız bir Allah'a kulluk yapma zevkine ererdik huşuğu sağlayan temel nedenlerden biri Allah'ı tanımaktır. Allah'ı tanımaktır. Allah'ın var olmasıyla, insanların var olması arasındaki farkı bilmek gerekiyor. Hayy, kayyum ne demek? Müheymin ne demek? Müdebbir ne demek? İnsanlar, siret-i nebiden önce, esma Hüsna'yı okumuş olsalar, müthiş bir yatırım yapmış olurlar. Kendilerine büyük bir kazanç elde etmiş olurlar. Zira Allah'ı tanımak, aynı zamanda Peygamberine imanda da kuvvetli ve basiretli düşünceler sahibi olmak demektir. İşte namazda Allahu Teala'nın uluhiyetini, rububiyetini ve Allah'tan haya etmeyi, ona kulluk yapmanın ne demek olduğunu anlatan e, esma-i husnasıyla Allahu Teala'yı bilen namazda huşuğa daha yakın olur. Şüphesiz tek sebep kulun huşuunu yakalamak için esma-i husnayı ezberlemesi değil. Zaten ezberlemekten kastetmiyoruz. Hazmetmeyi ve as, e, esma hüsnası ile allah Teala'yı bilmeyi özellikle kast ediyoruz. Bir başka hususta kalbi katılaştıran katı kalpli olmayı, merhametsiz olmayı çağrıştıran nedenlerden de e, uzak kalmak gerekiyor. E, neden dolayı yani namazda huşu ehli olarak namaz kılabilmeyi sağlamak için. Çünkü kalp katıyken, göze yaş salmayan veya Allah korkusunu hatırlamayan veya kendi nevi beşer cinsine bile e, merhameti olmayan bir kalple e, namaz kılıp o namazda da huşu sağlamak e, mümkün değil. Burada demek ki iki başlık açmamız gerekiyor. Birincisi Allah'ı tanımak, ikincisi de kalbi yumuşak tutmak lazım. Ağlayan kalp sahibi olanlar huşu ile namaz kılabilirler. O zaman biz e, gerek Allah'ı tanımak hususunda, pratik bir tanıma Esma-i ezberleme değil pratik tanıma hususunda ve gerekse kalbimizi e, yumuşak tutma cennet e, havaları, esintileri İçinde tutma konusunda nelere dikkat edeceğimizi açabiliriz. Şüphesiz en önemli şey günahlardır. Günahlar terk edilmedikçe, onlardan istiğfar edilmedikçe ve kul hala günahın içerisinde yeni başındayken huşu ne güne? Kime lazım huşu o zaman? Yani bu neye benzer? Bataklığın içinde temizlenmeye çalışmaya benzer. Namaz mümini temizlemek, arındırmak içindir. Ama seccadenin başında arınmış, günahlardan uzaklaşmış biri olarak bulunduğu zaman kul namaz e, dolayısıyla temizlenmiş olur. E, öyle kul hem e, televizyonun başında mesela futbol maçı izleyecek, o arada eyvah namaza 10 dakika kaldı diyecek. Ee, son 10 dakikada namazın bari farzını kılalım diye e, televizyonun yanı başında seccade geçecek. Kalbinde, gözünde, beyninde hala o gol pozisyonları şuraya vurdu, buraya vurdu. Üstelik de çabucak kılıyor kısa surelerle maçın maçı kaçırmamak için. Buna namaz demek için yani noter belgesi bile etmez Böyle namaz olur mu? Günahlardan ve günah ortamından sıyrılmak gerekiyor. Burada iki şey önemli. Bir, namazın öncesinde günahlı pozisyonlar namazı engelliyor. İki, namazdan önce veya sonra işlenmiş günahlardan tövbe edilmiş olarak namaza gelinmesi gerekiyor. Aksi taktide kalp hiçbir şekilde huzur bulmaz. Kalp kendini Allah'a vermez. Şatıbî'nin Bİ önemli bir tespiti burada dikkatimizi çekiyor. Sık sık bu Şatıbî'den örnekler vereceğiz inşallah. Çünkü Şatıbî Rahmetullahi Aleyh, Maliki ulemasındandır. Şeriatın incelikleri konusunda, Muvafakat isimli kitabında, diğer eserlerinde muhteşem örnekler zikreder. Allah ona rahmet eylesin. Yani şatibisiz fıkıh olmaz. Ee, burada e, inşallah onun şefaatine ermek, onun da rahmete ermesine vesile olmak bakımından ismini zikretmiş olalım. Bir kenarda not edeceğiz. Şatibi demek şeriatı anlamak demek. Yani hangi mezhepte nereden olduğu önemli Ümmeti Muhammed'in alemidir. Karafi de onun gibi birisi. Onun da Fıruk isimli eserinden mesela çokça istifade edeceğiz. ileriki dönemlerde, fıkhın ileriki bölümlerinde. Bir başka husus namazda <gülüyor> e, huşu yakalayabilmek için gülmeyi çoğaltmamak lazım. Namazda değil tabi. Yani Müslüman mizah yapar. Ama ölümü unutan mizah anlayışı çok kötü ölümü unutturan mizah caiz değil. Yoksa espri yapmak, ashab-ı kiramın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı işlerdendir. Mizah yapılır. Tebessüm etmek lazım. Bilhassa aile ortamında tebessüm olmalıdır. Ama ölmeyecekmiş, ebedi dünyada kalacakmış kadar gülmek yanlış. Mezarlıkları unutmamak gerekiyor. Mezar ziyaretleri de yapılmalı ama bir kere mezar ziyaret ettik diye de evi e, mezarlığa çevirmek e, oturma odasını tabut şeklinde yapmak da gerekmiyor. Evin bahçesini de sembolik mezarlarla donatmak gerekmiyor. Şu hayat denge üzerine kurulmalı. Mümin tebessüm etmeli, gülmeli, gezmeli, bir miktar eğlenmeli. Dünya hayatı lehvun ve leib zaten eğlenceden ibarettir. Dünya yeri, eğlence yeri. Fakat, her şeyin bir ölçüsü olduğu gibi eğlenmenin de bir ölçüsü olmalı ki namaza geldiğimizde yani hem namaz kılıyor hem de dünyalıklar gibi dünyaya kalmaya azmetmiş, dünyadan çıkmaya niyeti olmayan, cennet gibi bir gayesi olmayanlar gibi eğlenmek batıl, o yanlış. Dengeyi yakalamak lazım. İtidalli olduğu sürece mümine gülmek, eğlenmek de yasak değil. Fakat abartılı gülmeler eğlenme, akşamdan sabaha kadar, sabahtan akşama kadar televizyonundan, gazetesinden, her şeyin mizaha döndüğü bir dünyada namaz nereden kendine yer bulacak? Huşu sağlayan şeylerden biri de yetimlerle ilgilenmek yetimlerle ilgilenmek ve yemek yedirmektir. Bu da hadis-i şeriflerle e, sabit bir husustur. Buna da özellikle dikkat edeceğiz. Ee, kalbini yumuşatmak istiyorsan garibe yemek yedir, yetimin başını okşa buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. اِذَا اَرَدَّ تَلْي۪ينَ قَلْبِكَ فَاَطْعِمِ الْمِسْك۪ينَ وَمْسَحْ رَأْسَ yetim Hadis. Bu hadisi şerif neyi gösteriyor? Kalbi yumuşatmanın ilaçlarından biri krem gibi bir ilaç, gariplere yemek vermektir. Arkadaşlarla oturup zengin veya fakir yemek yemek de sünnettir ama kalbi yumuşatan garipleri doyurmaktır. Onların başına kalkmamak şartı ile. Burada e, bir başka hususta, hı, bilhassa namazla ilgili konularda vesvesesi olanlar vesveselerinden kurtulmadıkça huşuğu yakalayamazlar çünkü vesvese lastiğin patlak olması demek, patlak lastikle yol almaz bir araç vesvese tuvaletten banyoya kadar çamaşıra kadar her konuda insanı yakalayabilir ve vesvese şeytanın en kaliteli, en müessir silahlarından birisidir vesveseden şeytandan kaçar gibi kaçmak gerekiyor aksi takdirde vesveseden kurtulmadan bir Müslümanın ibadet lezzetini, hele namaz gibi ağır bir ibadetin lezzetini asla yakalayamaz. Bu asla kelimesinde şöyle biraz daha da e, durabiliriz. Mesela vesvese çeşitlerinden birisine sadece bir örnek vereyim. Namazı tam böyle kıraatine uygun kılacağım diye Özellikle hurufata, mahraçlara vesaireye böyle olağanüstü ilgi göstermek bir vesvese çeşididir. Neden vesvese çeşididir? Çünkü namazı o şekilde kılmak ya nasıl? Yani kıraati düzgün bir şekilde kılmak Allah'ın emridir. Ama kıraati normalin üstünde önemsediğin zaman o namazdan yemeye başlar. Misal Elhamdülillahi Rabbil Alemin okunması gereken standarttır. Bunu Latinceden yeni çözüyormuş gibi Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye okumaya kalktığımız zaman güya Kur'an'ın kıraatini böyle dişlerimizden boğazımızdan sıka sıka getiriyormuşuz gibi iş yaparız fakat bu namazdan yer bu çocuğun ya da yeni Kur'an okuyanın öğrenmesi için uygulanabilecek bir metottur Kur'an böyle okunmaz zaten böyle bir Kur'an okuma çeşidi yok Kuran okumakının e, böyle bir usulü yoktur. Bunun için vesveseden uzak duracağız. Kıraatte bile vesvese karşımıza çıkabilir. Mesela e, kıble e, işte diyelim açık bir alanda bir kıbleyi tam tespit etmediğimiz ya da %100 bilmediğimiz bir yerde namaz kılıyoruz. Kıbleyi tespit ettik. %98 tespit ettik. Şimdi kalkıp da bu kıble 2 milim, 3 milim sağ mıydı, sola mıydı diye uğraşmayız. Bu vesveseye dönüşür, namazımızı helak eder. huşu kökten kaldırır. Kübleyi %95 tespit ettiysen, e zaten şakulla oturup da Kabe'ye doğru %100 bir cetvel çizip de tespit etmek, cami kurarken gerekli, onun dışında abartmak gerekli değil. Mesela, ee, namazda huşuyu engelleyen şeylerden biri. Eller e, göbekte bağlanıyor. Farklı iştihatler var. Durumda. Göbek altında, göbek üstünde diye rivayetler var. Hanefi mezhebinde göbek altında bağlanıyor. Şimdi e, sol el göbeğe konur, sağ el onun üstüne konur. E, sağ elin Uç parmakları bileğe kuşatılır, bilezik gibi yapılır. Diğer üç parmak da kolun üstüne konur. Bu bu kadar. Şimdi bunu titiz yapacağım diye, bu erkekler için tabi, bayanlar daha göğüs hizasına koyarlar ve böyle sıkmaları da gerekmez. Şimdi bunu böyle yapacağım diye, elini yapıştırıp kelepçelemiş gibi tutuyor, iyice karnına bastırıyor bu vesvese. Onunla meşgul olmak huşuğu giderir. Ama görünür de el bağlama sünnetini tam tatbik etmek diye bir hedef, kılıf hedef ortaya çıkıyor. Bu tip şeylere özellikle dikkat edeceğiz. Şimdi huşuğu sağlayan şeylerden söz ediyoruz. Burada en önemli hususlardan bir tanesi namaz edeplerine mescitten abdese kadar namaz edeplerine dikkat etmek huşu nedenlerindendir. Mesela en canlı örneği verelim. Namaza geç kalsa bile Müslüman koşarak camiye gitmesini istemiyor aleyhisselam efendimiz. Neden? Koşarak camiye giden, namazın ikinci rekatı ile yetişecek, normal giden de, üçüncü rekatı veyahut da, dördüncü rekatı yetişecek diyelim. Şimdi Müslüman, bir rekatını fazla yakalamak için, cemaati yakalamak için koşuyor. 200 metreyi koşarak, yani, Ezanı duydu. Bunlar sünneti kılana kadar yetişemeyeceğim diye bir koştu. Şimdi 200 metre sporcu bile koşsa, namaz Allah-u Ekber diye durduğunda, kalbi küt küt atacak, o namazın sonuna kadar nefes zorluğu çekeceği için, Sübhane Rabbiyel Azim derken bile, içini doldurarak diyemeyecek bunu. Sübhane ben azim. azim diye, boğula boğula bir tesbihat yapacak. O yüzden Efendimiz, Sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Namaza koşarak gelmeyin diyor. Vakarınızla, sekinetinize gelin. Yakalayabildiğiniz kadarını yakalarsınız. Rekatlerin imamla. yakalayamadığınızı da tamamlarsınız buyuruyor. Peygamber nezaketi, peygamber e, rahmeti ümmetine aleyhissalatü vesselam. Bu sebeple camiye yürümekten, camiye giriş çıkışa, camide tahiyyetü'l-mescide varıncaya kadar her şey o adabın bütünü namazda huşu sağlamak içindir. Buna dikkat etmek lazım. Namazda huşu sağlayan nedenlerden biri de camilerin bilhassa kıble duvarlarında tezyinatın, saat, dolap, takvim, öteberinin bulunmamasıdır. Mümin beyaz bir kireç renginden başka bir şey görmemelidir halılar desenli olması halinde duvarlarda çiniler, motifler ilanlar, duyurular, saatler sıcaklığı gösteren termometreler bu tip şeylerin hepsi namaza alıkoyucu namazda huşuğu kaybettirici şeyler cami çok güzel olmuş olabilir namazın çok güzel olup olmadığını Allah Teala bakıyor kıyamet günü güzel camilerle cennete girilmeyecek, güzel namazlarla cennete girilecek. Bu güzel namaz, caminin dekoru arttıkça, hoparlör sayısı arttıkça, müezzinlerin dekoratif çıkışları arttıkça, camide namazın ahengi bozuluyor demekti. Müezzinin dekoratif çıkışları, notalı, motalı ses düzeni, eğer müminin, secdesinden daha ahenkli görünüyorsa o namazda sıkıntı var. Namaz oluyor olmuyor açısından değil. Biz namazda huşu konuşuyoruz. Huşu açısından. Allah'la iletişime geçilmiş bir namaz açısından. Rabbimin huzurundaydım. Şimdi ayakkabılarımı giydim. Camiden çıkıyorum diyebileceğimiz bir namaz açısından. Bunun için fıkıh ölçüleriyle camilerin mihrabına bakan duvarları yani kıbleye dönük olan duvarlarında Hiçbir şeyin olmaması esastır. Ama kıyamet alametlerinden biri de hadis-i şeriflerden öğreniyoruz. Camilerin tezyinatlı olmasıdır. Yani süslü, dekorlu avizesi bir fakir Müslümana ev alacak fiyatta caminin avizesi. Cami bittikten sonra duvarlarına yapılan yatırım yani tezyinat yatırımı çinisinden dekoruna kadar yüz Müslümanın daire sahibi olmasını sağlayacak çapta aynı insanlara bu mahalledeki evsiz yüz müslüman ev alalım desen sahip çıkan olmuyor ama caminin çinileri eksik kaldı diyorsun çıkıp insanlar o çinileri yapıyorlar bu bir yandan tabi güzel tarafı var görülüyor nedir o e camilerimiz güzel görünsün camilerimiz kime güzel görünecek bize mi Allah'a mı Allah'a güzel görünmesi ise Allah oradaki secdelere bakıyor. Sen ne kadar yaparsan yap camini güzel, kainattan güzel mi yapıp allah Teala'ya göstereceksin? Caminin imarı, camilerin imar edilmesi, ehya edilmesi namazladır. Zikirledir. Orada fıkıh okumak, hadisi şerif okumakladır. Bir camide keşke böyle yağmur yağmayacak kadar bir çatısı olsun, ama her namazdan önce ve sonra bir ilim meclisi kurulsun orada. İmam efendi namazdan önce gençlere, namazdan sonra ihtiyarlara fıkıh dersi yapsın. Keşke öyle olsun camilerimizde. Hiç badanasız bile olsun. Sıvasız bile olsun. Asab ı namaz kıldığı mescidi keşke hatıra olarak saksalasalardı da görseydik namaz nasıl kılınıyormuş ve nerede kılınıyormuş. Çamurun içinde Nasıl namaz kılıyorlarmış Allah onlardan razı olsun. Yani camilerin dolayısıyla evlerin mescitleştirilmiş bölümlerinin kıbre tarafında en azından gözü meşgul edecek, kalbe sinyal verecek şeyler e, bulunmamalıdır. Özellikle neden? Çünkü e, bu hususta e, çok sıkıntılıyız. Zaten hani derler ya pamuk ipliğiyle bağlıyız namaza şöyle pamuk ipliğiyle bağlıyız bir de karşıdaki duvar dın dın dın öten bir saatle süslendi mi bitti işte her saat tak tak yaptıkça vay halimize bir de cep telefonu öttüyse zaten namaz gitti e, tabi cep telefonu e, kullanmak açısından ileride inşallah telefon fıkı diye bir derste de yapacağız orada da göreceğiz bunu e, camide telefon çaldı Namaz bozuldu, bozulmadı. Bu çok basit bir konu. Telefon kul hakkıdır. Kul hakkıdır. Gece gürültü yapıp çocuğu uyandırmakla Rabbinin önünde huzur içerisinde namaz kılan bir Müslümanın namazını uyandırmak, namazını bozmak en azından kul hakkıdır. Cep telefonu bu aslında afetlerinden biri olarak bari camilerde bizi rahat bıraksa, camilerde bir kurtulabilsek bundan diyoruz ama ne yazık ki olmuyor bu sebeple camide veya evde namaz kılarken kalbi meşgul edecek şeyleri uzak tutmak lazım mümkün olduğu kadar mesela buna fıkıhta enteresan iki örnek var birincisi idrarı veya büyük abdesti sıkışmış birisi abdesti var fakat abdesi sıkışmış, yani idrarı sıkışmış namaz vakti de geldi ne yapacak? cevap tuvalete gidecek, rahatlayacak, abdest alacak. E o arada, e işte cemaatle namaz kıldılar, bitti. Biz namazı Rabbimizin huzurunda yok olmak, erime kendimizi cennette sırat geçerken, mizanda tartılırken görecek namaz kılmamız gerekiyor. Halbuki idrarı sıkışmış birisi, bir sağ ayağının üstüne, bir sol ayağının üstünde, bir sol ayağının üstünde, bu ayeti yarım oku, bu ayeti atlayarak oku, tesbihleri çabuk yap diye namaz. Nerede namaz olacak? Onun için gitsin, abdestini e, yeniden alsın, gelsin, huzurla namaz kılsın. Namaz huzur işi, huşu işi. İkinci örnek fıkıhda, e, fıkıh kitaplarında yemek meselesidir. Normal öğle namazını camide kılıp gelip evde yemek yiyecek Müslüman mesela. Ama e, bugün çok acıktı. Çok, bir sebepten çok acıktı. Sabah kahvaltı yapmamıştı. Yani şimdi namaza duracak, o arada burnu mutfakta kalıyor. Yemeklerin kokusunu bir türlü atamıyor burnundan. Bu Müslümana da ne deniyor? Kıl şu, şu namazı sonra yersin. O değil. Sünnete uygun olanı değil. Sünnete uygun olan hangisi? Hadis-i şeriflerden tabi bunları alıyoruz. Sünnete uygun olan hangisi? Otur ye. Afiyet olsun. Sonra Rabbine hamdet. Ama sünnete uygun ye tabi. Sünnete uygun ye. Rabbine hamdet. Geç şimdi otur. Namazını kıl. Neden? Çünkü o yemek arzusu senin midendeyken, senin beynin mutfakta kaldı. Sen nasıl kendini Allah'a vereceksin? Eğilip kalkacaksın. Namaz kıldım zannedeceksin. Bu sebeple mesela Ramazan-ı Şerif'te nasıl uygularız bunu? Ramazan orucunu konuşurken bu da gelecek inşallah. Namazhan-ı şerifte mesela iftarımızı yapıp e, namaz mı kılalım, namazı kılıp iftar mı yapalım? Cevap, keşke şöyle bir sistem oluşturabilsek. Ezan okunuyor mahallenin Müslümanları camide <gülüyor> imamla beraber hurma vesaireyle 3-4 işte lokma bir şeyle iftar ediyorlar. Hemen namazı kılıyorlar. O arada sularını da içmiş oluyorlar. Namazı kılıyorlar. Kadınlar da evde e, sofrayı kurmaya başlıyorlar. Erkekler geliyor, iftar edilmiş bir şekilde yemeğe oturuyorlar. Zaten fazla bir yemek yenmeyecek. Bu ne kadar mübarek bir şey. Fakat maalesef bunu yapamıyoruz. Maalesef tabii kaybettiğimiz bir nimet olarak görüyorum. Yapamıyoruz. Ama şunu yapmak lazım. Akşam yemeğini ikiye bölmemiz. Daha uygun, Ramazan-ı Şerif'te, e, iftar edelim bir, iftar etmek ne demek? Orucu açıp, elhamdülillah oruç bitti demek, bu ne olur? iki hurma, tatlı, neyse artık mesela bir sütlaç yenebilir, bir tas sütlaç yenir. Güzel su içilir, zaten sudur, asas o suyu gideren. E, ondan sonra e, güzel namaz kılınır. Tekrar gelinip sofraya oturulur. Bir daha da o sofrada insan doyasıya, patlayası yiyemez. Çünkü o ilk sütlaç, ilk tatlı onun iştahını kesecek, az yiyecektir. Böylece Ramazan-ı Şerif'i iftar ayı yapmaktan da kurtarmış oluruz. İftar ayı. Ramazan-ı Şerif normalde sahur ayı olması gerekiyor. Biz onu iftar ayına dönüştürdük. Böyle bir şey yapabiliriz. Her halükarda konumuz namaz. Ee, namazı e, bu şekilde huşu içerisinde kılmanın yollarını kolaylaştırıcı şeyleri konuşuyoruz. Burada namazda huşu sağlayan e, meselelerden birisi de kıyafet meselesidir. Dar elbiseler, e, sıkışmış kemer vesaire. bunlar namazda Bedeni rahatsız ettiği için e, beden rahatsız olunca e, beyin de bundan rahatsız oluyor. Yani daracık bir pantolonla kılınan bir namazla bir cübbenin içinde rahat kılınan bir namaz elbette aynı değil. Yalnız cübbeyle kılmak, şalvarla kılmak namazın farzlarından değil. Ama e, namazda huşu sağlamaya yardım eden şeylerden biridir. Burada namazda gözün pozisyonu da namaza anlık iyi huşu ile kılmaya yardım eden şeylerden biri. Namazda secde mahallenin dışında bir yere bakmamak esastır. Çünkü baktıkça beyin her gördüğünü düşünmeye başlar. Bu da huşu kaybeder. Ve önemli bir husus namazın başlamasından önce. istiazenin yani namaza başlamadan ya da iftiht duasıyla beraber evud billahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim demenin ne manaya geldiğini idrak etmek gerekiyor. Yani biz ev billahi deyip e, yola çıktık bir de ey Rabbim şu melun şeytandan beni koru deyip mesela Kur'an okumaya başladık. Bir aklın insanın aklının Allah'a sığınma arzusu var. Gerçekten auzu billahi mineşşeytanirracim diyor. Bir de okunacak dualardan biri gibi görüp auzu billahi mineşşeytanirracim diyen anlayış var. İkisi arasında çok fark olduğunu birisinin gerçekten e, insanı şeytanın şerrinden, vesvesesinden, namazı ihva etmesinden koruyacağını, diğerinin ise böyle bir meziyeti olmayacağını hepimiz anlarız, anlamak zorundayız. Namazın önemli huşu sebeplerinden birisi de Allahu Teala'nın rahmetinden ümit var olmaktır bu rahmetinden ümit var olmakla neyi kastediyoruz? Şunu kastediyoruz. Ben namaz kılıyorum. Ey Ebu Bekir'in namazıyla benim namazım arasında ne var? İşte bizimki cimnastik. Bu Allah'ın rahmetinden umut kesmektir. Belki benim adım Ebu Bekir değildir. Belki ben Ebu Bekir'in geçeceği köyden de geçemem. Ama Ebu Bekir olmak için namaz kılıyorum işte. Ona rahmet eden Rabbim ola ki bana da rahmet eder. Egafurur Rahim Rabbim var benim. Filancanın hiçbir şekilde e, namazını kabul etmeyeceğim diye benim adımı söylemedik Allah Teala. Namazın kadru kıymetini bilmek. Allahu Teala'nın e, namazla kuluna lütfedeceği rahmeti bilmek ve ben dışlanmış değilim. Evet günahlarım var ama e, herhalde biri de affeder Allah diye bir umut taşımak, namazda kuşuğa yardım eder. Öbür türlü e, biz kim, namaz kim diye bir edebiyat, bu edebiyattır. Biz kim, namaz kim? Ha, madem biz kim, namaz kim, niye o zaman seccadenin başına geçtin? Baştan sen iş olsun diye kılarsan, Baştan sen bir defa e, bunu gevşek görürsen, e niye melekler sana kamil bir namaz sevabı yazsınlar? E, bu hususta e, yanlış düşünülüyor. Yani büyüklerin, Allah dostlarının menkıbelerini, bu husustaki himmetlerini, gayretlerini elbette e, muhakkak okuyacağız. i̇hya ül okumak lazım. İhya'nın namaz bölümünü okuyup, Öyle seccadenin başına geçmek lazım ama abartarak değil. Vay be böyle insanlar da varmış dünyada. Biz kim onlar kim demek yanlış. Biz kimiz biliyor muyuz? Biz onların peşinden gitmeye çalışanız inşallah. Evet onlar değiliz elbette. Elbette Fudail bin İhad değiliz. Abdullah İbni Mübarek hiç olamazsın sen. Ama peşlerinden gidiyoruz. Allah da herkesi sevdiğiyle beraber haşredecek. Ve bu kanun bir başka husus namazda söylediğimiz e, tesbihatın anlamını bilmemizin de çok faydası. Allahu Ekber Allah en büyüktür. Sübhane Rabbiyel Azim şu büyük en büyük Rabbimi tesbih ederim. Sübhane Rabbi Rabbiyel A'la en yüce olan Rabbimi tesbih ederim. Bunları Elbette bilmek yani sadece böyle bir bilmek namaza çok şey katmıyor. Ama yandan etki etmesi bakımından namazın önemli kazandırıcı unsurlarından biri olarak mesela teşehhütte okuduğumuz ettahiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat bu çok önemli. Mesela bilhassa hafız olanlar kendileri namaz kılarken secdeli ayetleri okuyup secdeye gidip secdeden sonra kalkıp devam ediyor. Yani namazda tilave secdesi yapmanın huşva çok katkısı. Hafız olmayan da bunu ikra'bis-i rabbikellezi halakal insane min alak suresini okur. Sonunda secde var onun. Secde ayetine gelince secdesini yapar. Yani nasıl yapılıyor namazda tilavet secdesi, secdesi değil. Secde ayetini okuyunca Allahu Ekber deyip direkt secdeye gidersin. Normal secdeyi yaparsın. Üç defa Şubhane ala edersin. Allahu Ekber deyip kalkarsın. İnnâ enzellâhu fî leyletil kadirden devam et. Bu sünnettir. Cuma sabahlarında secde suresini okumak sünnettir zaten. Bu huşuğa ciddi bir şekilde etkide bulunur. Eğer imamlar bunu yapma imkanı varsa cemaati önceden ikaz ederek cemaati önceden ikaz etmek lazım. Yoksa imam şaşırdı diye arkadan bağırabilirler Hoca Efendi yanlış kıldın, hücrek rekat kıldındır. adamın namazı gider bu arada bir hatıra olarak zikretmek istiyorum bir keresinde Mekke-i Mükerreme'de Hacı Efendilerden biri yanıma yanaştı, dedi ki Kardeşim dedi, bu abileri duymuştum ama bu kadar da değil. Sabah namazını üç rekat kılıyor adamlar. Var mı dinde üç rekat sabah namazı? Nerede kıldılar dedim. Görmedim dedi, ben görmedim dedim. Ben de buradaydım dedim. Yok üç rekat kıldılar dedi. Halbuki cuma günlerinin sabah namazında secde suresi, yani iki sayfadan uzun bir suredir Kur'an-ı Kerim'de, birinci rekatta okunur. İnsan suresi de ikinci rekatta okunur. Sünnettir, Resulullah'ın sünnetidir aleyhissalatu vesselam o surenin de yarısında secde ayeti var. İmam o secde ayeti gelince Allah-u Ekber deyip secdeye gider. Secdeden allah Ekber diye kalkar. Hiçbir şey olmamış gibi e, yani bir rekatin içindeki bir hareket bu. Bu sünnettir. Fıkıhta yeri var. Kitaplarda yeri var. ilmihallerde yeri var. Ama insanlar e, dini Sadece yüzeysel dedikodular şeklinde dinleyince ne yazık ki maalesef e, bu Allah'ın şeriatına ait büyük ahkamdan bile mahrum oluyorlar. Gidip sonra da iftira ediyor orada üç rekatla kılıyorlar diyor. İşte bid'at olarak görüyor bunu. Sünnetin adı da bid'at oluyor. Ve inşallah bu cehalette bir gün kalkacak Allah'ın dinine, şeriatına en halis bir şekilde yapışacağımız günde inşallah gelir. Bu sallallahu aleyhi ve sellem ala Muhammed ve alayi ustakiş meyin alhamdulillah.